açık masa. Mürvet Türk Yılmızı ile misafir sanatçı programı muhabbetleri. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Mürüvvet Türk Yılmaz Açık Musa Misafir Sanatçı programının dördüncü bölümünde tekrar beraberiz bugünkü programımızın başlığı sanat ve kolektif ruh misafirlerimiz sevgili Rafet Aslan ve sevgili Alper İnce hoş geldiniz nasılsınız hoş buldum, hoş buldum. teşekkürler çok teşekkürler sağ olun sağ olun ee, şöyle e, bu programımızda Alper ve Rafet'in kendiliğinden oluşan kolektif sanat deneyimlerini Şebeke, Sürealist Eylem Türkiye ve Periferi Bağımsız Sanat Kolektifi'nin doğuşunu birlikte yaptıkları kapsamlı grup sergilerini dönemin sanat ortamını ve kolektif ruh kavramını konuşacağız. Ee, şöyle bir giriş yapıyorum. Yıl 2004 İzmir Hayalbaz ilk tanışma anı. Yani Rafet'ten rica ediyorum aslında bu e, Girişi. Yani periferi kolektiften önce sürrealist eylem Türkiye oluşmaya başlıyor bu yılda. Peki bu başlığı odamıza alırsak Dada tavrının sürrealist ve flüksüs eylemlerindeki sokakta olma hali ve bir sesleniş hali olarak şiirin Türkiye'de ve özellikle İzmir'de temeli atılan kolektif oluşumunuza yansıması nasıl oldu? Baya uzunca bir sorunu oldu. <gülüyor> evet. Rafet dinleyebilir miyiz? Öyle diyebilirim. 2004 yılında e, Hayalbaz Sanat Derneği aynı zamanda bir mekan olarak biz bir al sancaktaydı. Ben de oraya gidiyordum. E, bir arkadaşımız ön ayak olmuştu bu girişime. Bir baktım ki benim dışında da gelen e, farklı farklı düşüncelerde yapılarda insanlarda bir şeyler üretiyorlar. Ben genelde masalarda oturup böyle bir şeyler yazıp çizerdim. Evet. Sonra baktım ki başka masalarda da oturup yazıp çizenler var. Ee, böylelikle ne, ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun diye başlayan sohbetler uzayıp beraber üretim süreçlerine döndü. Ee, Hayalbazdaki hayali Hüseyin'in e, destekleri ve e, ilk başta 10 tonlardı can. E, daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 diye çoğalıp ee, çok sayıda insanın yan yana gelip, e, dadacıların ya da sürrealistlerin oynadığı e, kağıtlarla işte otomatik şiir yazma, e, leziz ceset kağıt kıvırarak oynanan çizim oyunları gibi şeyler oynamaya başladık esasında. Evet. Ve bu insanlar e, bazıları tabi sadece denk geldiğinde katıldılar ama bazı insanlar da oturup Sanatın ne olduğunu, daha günümüz koşullarında sürdürülebilir bir avangard tavrının nasıl olacağına dair bir sohbetler de başladı, tartışmalar da başladı. Bunun sonucu olarak bazı şeyler ön plana çıkmaya başladı. Yani bağımsız e, bir sanat anlayışı, özel bir varoluş nasıl olabilir? Var olan e, akademik ya da sanat kurumlarının sınırları dışında neler yapabiliriz? Bun, bunun sonucu olarak işte e, şiirin ya da sa, sanatın sokağa çıkma halleri, efendime söyleyeyim e, atölye sanatı yanında performatif biçimlerin nasıl olabileceği, bunun müzik, fotoğraf, e, dans farklı disiplinlerle nasıl ilişkiye geçebileceği, bu konulardaki var olan e, sohbetler, tartışmalar, beraber üretimleri de oldu. E, belli sergiler e, tartışılmaya, e, acaba yapsak nasıl olur diye düşünülmeye ve fazin çıkarılmaya başlandı. E, bir, bir sene falan bu işler böyle yavaş yavaş pişti, yanlış hatırlamıyorsam. 2005 yılında ilk fanzin çıktı. Düzensiz adıyla. Evet. 2006 yılının Ocak ayında da İstanbul'dan da sanatçıları davet ederek bir kolektif çıkış onunla yüzden adına da şey demiştik gün ışığıyla ilk buluşma. Aa, çok güzelmiş. Biraz karanlıkta kalan göz önünde Olmayan ya da olsa da bunu bilinen tarzda yapmak istemeyen sanatçıları buluşturan bir alt kültür buluşması olmuştur. Peki, e, yani Alper'in de, e, Alper de fikrini alalım, düşüncelerini. Yani bu e, şeyde yani 60'ı aşkın e, Fanzi'nden söz ediyoruz, yazdığınız manifestolar var bu arada. E, otonomi veya özellik kavramlarını içeriyor tüm bu eylemler. Peki sizin için tatmin edici oldu mu? Daha çok kişiye ulaştı mı? Özgürlük alanını genişletebildi mi? Alper ne dersin? Ya aslında yani Fanzin düzeyinde baktığınız zaman hani çok da önemi yoktu biz hani yapılıyordu, <gülüyor> paylaşılıyordu. Hani nereye ne kadar ulaşılıyor Aslında son ki yani son e, onu Fanzin sorunu oluyor bir yerden sonra. Ama aslında İstanbul'da geldikten sonra işler biraz daha e, Çetpefilleşmeye başladı bizim için. O zaman o sırada hani devam edersek hani preferi kollektife nasıl geldi. Hı hı. Biz o zaman yine yine Karakalem diye bir Edebat Dergisi'nde yazıyorduk Rafet'le beraber. Çok tanışmıyorduk ama yazıyorduk. Onun toplantılarında tanışıp evrilmeye başladı. Oradaki sohbetlerden e, ve muhabbetlerden aslında. E, ondan sonra sergiler yapılmaya başlandı birden toplum düşmanı diye. İlk hı hı. Aslında Kadıköy, yine Kadıköy'de e, bir toplum düşmanı sırasında aslında e, panzin veya böyle küçük bir grupken biraz tırndak içinde kurumsallaş, kurumsallaşmaya başladık aslında. Bir münafettim evet. baktığımız, baktığımız zaman. Evet, e, Sürreli Seylem çok kendiliğencilik kendi üzerinde dönen e, planlı programlı bir proje olmaktan çok deneyimi e, ve bu deneyimin doğurduğu deneyleri açık olmak üzerine gidiyordu. Biraz şeydi yani, kolej e, takımı gibi çalışıyordu, profesyonel bir kulüp aksine. Hı hı. Yavaş yavaş e, geliştiğini, yani İzmir'deki insanların İstanbul'daki insanlarla temas kurması, aynı dönemde yurt dışından insanlarla temasların kurulması e, ve şeyin boşluğunu gördük. Yani avantaj dediğimiz şey e, Türkiye'ye pek vuramadığı için, Evet. sanat tarihinde olmuş, bitmiş, geçmiş e, bir şey olarak görülüyordu. Fakat e, benim mesela beslendiğim kaynaklar da işte Dada, Südgalizm, Flüksuz, e, Panik Hareketi ya da Kobra bu avantkart geleneğe bağlı sanat hareketleriydi. Yani sanatın sadece e, akademik e, ya da e, efendime söyleyeyim plastik sanatlara bağlı retinal bir dal olması dışında bir hareket olması farklı disiplinlerin e, gerçekten iç içe girip birlikte hareket etmezleri şeyleri eylemeleri halde beni heyecanlandırıyordu. Peki avantgardı nasıl güncellediniz? Yani günceleştirdiniz yani, diye sorayım. Mesela aslında şöyle yaptık o, o günlere ait mesela 1900 e, 30'lu yıllarda Sürrealistenin dergisinde basılmış Bracsay'in fabrika şey mağara duvarlarından fabrika duvarlarına e, diye bir manifestosu vardı. Türkçe'ye hiç çevrilmemiş. Mesela Hı. bunun çevirisini yaptık, fazile koyduk. Ama bunu yaparken İzmir ve İstanbul'daki sokak sanatçılarının e, çalışmalarını koyduk ve aynı zamanda bunları da tanıttık Evet. E, peki Fülyksüs'teki yani zaman anlamında yani nostaljiye düşmemenizi sağlayan oradaki önemli tavır neydi acaba? Herhalde Fluxus'te buldunuz o şeyi çıkışı diye düşünüyorum. Tabii ne? orada performatif olan, ana müdahale eden, akışkan olan bir sanat perspektifi vardı. Hı hı. Bu da bizi harekete geçirdi. Yani geçmişte yapılmış işte e, dadacıların 20. yüzyıl başında süralistlerin 20. yüzyıl ortasında yaptığı şeyleri yeniden yapalım. E, biz de deneyelim demekten çok bugünün koşullarında, bugünün medyumlarının içine alarak ne yapabiliriz? E, bir kere bazı metinlerin çevrilmesi önemliydi ya da çevirilere. E, İnsanlara ulaştırılması. Çünkü teorik olarak bir boşluk vardı. Ama bu evet. metinler yanında biz kendimizle manifestolar, metinler yazarak bugünün dünyasında 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başları, neler oldu, neler geçti, nasıl bir dünyanın içerisindeyiz ve buna nasıl tepkiler koyarız bunları tartışmaya, açmaya çalıştık. Evet çünkü kayda geçmiş sanat tarihinde bu tür sanat patlamaları, sanat ve hayatın organik bağından geliyor aslında. Yani savaşlar sonrası psikolojik, ekonomik, Sonra ekolojik buhranlar, toplumsal kuru, e, kırılmalar bu kolektif e, çığlığı oluşturmakta. Sanırım bu e, yani evrensel dediğimiz bu çığlık aslında bizim coğrafyada. Tabii bu kırılmalar hiç bitmiyor. Bu noktadan itibaren sizin bu topraklarda oluşturduğunuz şebeke e, toplantılarıyla ya da oluşumuyla başlayan sonra işte Surrealist Eylem Türkiye ve sonra Periferiye evrilecek süreçte çok önemli eylemler, birikimler bunlar. Peki bir sonraki sorum da aslında yavaş yavaş galiba yani eylem Türkiye ve şebeke eylemsel 10 yıllık deneyimlerin daha çok periferi kolektife devrediyor bir süreden sonra ve blok olarak devam ediyorlar. Fakat öncesinde yıkım 2000 11 etkinliği oluyor. Bu, e, bu önemli etkinlikte yıkım kavramı ile hem sokak hem de kapalı mekan arasındaki organik bağı nasıl kurdunuz? Bir hattı tütün deposundaydı değil mi? E, yok, e, yıkım sergisi e, TomTom'da akar sokakta oldu. Hı hı. Evet. Yani aslında periferinin ilk sergisi diyebiliriz yık yıkıma. Yani yıkım, Aha, evet. Yıkım yapacağımız için periferi olduk gibi bir şey oldu aslında. Ha, anladım. Siz. Yani Toplum Düşmanı sergisini yaparken e, hala sürrealist eylemken ama kendi içimizde tartışmalar oluyordu. Yani denin dediğin işte o tarihsel e, sanat tarihsel kısma sıkışıp kalkmak gibi. Sonra hı hı. E, sonra Toplum düşmanın açılışında bize gelen övgü mü yargı mı olduğu çok belli olmayan "Siz güzel işler yapıyorsunuz ama periferde kal kalıyorsunuz." biz de biz de ışık yandı. Madem öyle görüyorlar bu sanat piyasası biz de o zaman periferi olalım deyip otomatik bir geçiş yaptık her şeyle. hani <gülüyor> yani çok yani. o da kendini nasıl sürdürüyelim kendinden olduysa periferide birden kendiliğinden oldu Kendiliğinden evet. oldu tamam ben gerçeklik terörüyle karıştırdım evet, evet. o 2012'de tütün deposundaydı evet. değil mi ben tamam evet. e, peki o zaman e, oraya yani periferideki e, etkinliklere e, geçeceğiz o zaman şu anda e, ubiki e, herhalde Edebi olan, daha metinsel olan, şiire yönelik bir tavır daha e, gelişiyor, ön plana çıkıyor sanırım bu dönemde evet. öyle mi? Ya aslında bizim neredeyse bütün e, hemen hemen bütün sergilerde hep ya bir şiirden ya bir metinden yola çıkarak başladığımız sıra, yıkımında kavram olarak yine bu okumalarından gelen işte gerçek teorizlerden, Neredeyse hani buradan alınma, gerçeğin bir alınma bir şey. O biktöyle hep bir kitap ve hep şiirden geldi. O şebeke ve hatta süresi eylemden biri böyleydi. Hani orada hani bir neredeyse istikrarlı olduğumuz tek konu olabilir belki de bu metinsel arası ilişkiler ve yaptığımız dışarıdaki metin bağımlılığı Ama olarak, yani aslında Eca Yüksel yükseliş Aslan'dan çok Hı -hı. söz ediliyor değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Tabii tabii hepsinde bir yani her, bütün projelerde öncelikle bir ya bir kavram Tersi bir kavram ya da bir zaten bir şiirden bir yola çıktık. Evet. Şimdiye kadar. Hı hı. Şey oldu zaten bu e, yaptığımız toplantılarda çıkan fanzimlerde performanslarda e, bu topraklardaki miras nedir? Tarihsel anlamda bunu elden geçirdik. Esasında güncelleme e, ve yereldeki konumu yere, e, ele alırken mesela miras Mehmet kalem'in e, cinlerinin çizimlerinden tut, Şeyh Bedveddin Topyası'na kadar oradan Efendime söyleyeyim Lagari'nin e, ya da Efendime söyleyeyim Pir Sultan Abla'nın durumuna kadar tarihsel süreç elden geçirdi. Sentevin Ece bahsettin bahsettim e, mesela. Bu topraklarda bu mirası kimler gerçekleştirdi yani? Garip Kuşağı, ikinci yeni şairleri, Eylül kuşağı öykücüleri ve günümüzdeki postmodern dönem sonrası edebiyatta avantaj eğilimlerin göstergesi olan üretimler neler bunları da tartışmaya açtık. Tabii Anadolu topraklarında e, inanılmaz bir kaynak var yani sürrealizm deyince değil mi surrealist eylem deyince e, bir şekilde yüzümüzü oraya çevirmemiz gerekiyor. Daha doğrusu yani Avrupa ya da batı merkezli bir sanat tarihi ve sürrealist eylem okuyuşunu taklit etmektense bu topraklarda nasıl bir şekil alınabilir? O araştırıldı herhalde sizin dönemde ve bu çok da önemli bir araştırma ve kayıt dökümü var oralarda. O yüzden ben bu dönemlerin herhalde sizin üretim süreçlerinizin artık bir arşiv gibi bir çalışmaya ciddi bir çalışmaya yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki gerçeklik e, teröründe 2012'de Tütün Deposunda yapmış olduğunuz sergide gerçeklik ve terör kavramları sanatta yan yana nasıl geldiler ve e, kapalı ve açık mekanları yine burada nasıl kullandınız? Nasıl yayıldı? bir yayılma gösterdi? Şöyle esasında e, gerçekliğin terör hali işte e, gerçekliklerine modüllerin başlattığı e, sorgulamanın ötesinde bir sürü yeni kavram gündeme geldi. Gerçeklik var mı yok mu? E, Debor'un e, gösteri toplumu, efendime söyleyeyim, e, peşi sıra bir sürü teorik tartışmanın günümüze ait uyarlamasını yapmaya çalışırken şeyi fark Esasında insanlar Böyle pornografik bir izleme halinden o pornografik halin kendisini şiddetli bir şekilde e, gelişen sosyal medya çağıyla birlikte parçası olmaya başladılar. Bunun üreticisi olmaya başladılar. Hı hı. Ve bu noktada gerçeğinmiş gibi yapma hallerinin bir şekilde bir vahşet servisine doğru gittiği e, tespiti üzerine aslında gerçekliklerinde geldik. Yani yıkım binası e, alt katlı bir binada yurt içi ve yurt dışından 60 tane sanatçının mekanı özgü ve şehre yayılan bir e, performatif çalışmasıydı. Buna eşlik eden performans geceleri işte PYT'de yapıldı. Yeşilçam sinemasında yıkım filmleri gösterimleri yapıldı. Depoda iki tane forum yapıldı. Biraz çıtayı yükseltmiştik. O yüzden gerçeklik terörünü ee, yıkım sürecinde yapmaya başlarken e, yine yüksek volümlü bir sevgi yapma fikri vardı. Değil mi Alper? Tabii hem de e, daha önce yıkımda yapamadığımız ama çok istediğimiz şeyler de vardı. Yani her kuşaktan en gencinden en yaşlısına kadar herkesi bir ele tutmak ve bambaşka disiplinlerdeki insanları da bir ele getirmek gibi daha fazla olanağa sahip olduğum için biraz da cürekli davranmaya, davranmaya çalıştık aslında gerçeklik önünde. Hani yıkım biraz daha kişisel bir sergiyken, gerçeklik terörü gerçekten bir, bir çığlık gibi olsun herkes için istemiştik aslında. Hı hı. Şimdi yıkım 2011'de aslında uluslararası bir boyut kazanıyor eylemler. Ee, ve ortak fazinler dergiler çıkartılıyor sanırım. Peki şu anda e, o uluslararası iletişim sürüyor mu? Oradaki yani o sergide yıkım 2011'de ve gerçek teröründe bir araya geldiğiniz e, kolektif çalıştığınız sanatçılarla görüşüyor musunuz? E, Tabi zaten sürrealist eylem zamanından yani Rafetlerin sürreal e, birlikte olduğu sürrealist gruplarla zaten iletişimler devam ediyor. Yıkım Hı -hı. ve terör sergilerine davet ettiğimiz e, yabancı sanatçılarla da yani sürekli e, mailler olsa görüşüyor haldeyiz çünkü zaten. Bir hani sanat dupumun içine e, girildiği için otomatikman zaten sen de biliyorsun bu e, iletişim devam ediyor oluyor. Tabii ki. Ee, yani yeni projeler var mı peki? Yani bir dönüşebilecek mi? Bir anda bir durmuş gibi görünse de aslında ya da donmuş gibi görünse de bu süreç akışkan bir süreç. Belki başka bir şeye evrilecektir. Bilemiyorum. E, fakat hani arşivlensin e, demem aslında bitmiş, rafa kaldırılmış bir e, eylem sürecinden söz etmiyorum. Tam tersine bir oluşum, organik bir yapıdan söz ediyorum. E, dolayısıyla herhalde bu e, bir aradalık ya da kolektif e, ruhun bir şekilde süreceğini düşündüğümden e, bu uluslararası boyutta kurmuş olduğunuz iletişimlerin de başka bir yere evrileceğini düşünüyorum. Yani öyle bir hayalim oldu nedense şu anda. Ya arşiv i̇şte, kısmı var önemli mı? Hı -hı, Çok önemli. Dolayısıyla Okulu'da... bu arşivler oluşurken, sözünüzü kesiyorum pardon, hatta bunlar oluşurken, yapılırken, üzerine çalışırken bile kuracağınız iletişim yöntemleri yeni bambaşka eylemlere kaynaklık edebilir diye düşündüm şu anda. Yani bu dağınık arşivleri bir toplamak lazım kendilenciliğin ön plana çıktığı, bunları bir sanat kariyeri değil de var olman için bir deneyim, birer eylem biçimi olarak yaptığımız için esasında çok iyi arşiv tutamadık ama bundan sonra bunları tutmak lazım. Pandemiyle Mutlaka. birlikte her şey bir e, dağıldı şu an, biz de dağıldı. Zaman bize neler gösterecek bilmiyorum. Ne dersen ben... vallahi araya hayat girdi aslında. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben de bilemedim nereye gideceğini ama yine yine kendiliğinden başka bir şey yer dönüştürüyor. Mutlaka. Tabii ki. Evet yani bir de 44 A Sanat Galerisinde herhalde değil mi ilk defa daha farklı bir yöntemle bir sergi açıyor Periferi Kollektif. Ee... Uluma adlı kitabın üzerinden mi bir çalışma oluyordu? Evet, orada yani? da 6.45 yayın eviyle ve 4.4 adeleriyle iş gittik. E, matbaadan kapaksız çıkan hatalı baskıları e, sergi yapabilir miyiz diye 6.45 yayın evi sormuştu. Biz de onları e, yaklaşık 30 sanatçıya farklı kuşaklardan, farklı disiplinlerden Dağıttık içinde müzisyenler, şairler de vardı ve e, bu e, kitaplar üzerine yapılan çalışmaları sergiledik. Bunun yanında şiir okumaları ve deneysel müzik performansları e, ve bir tane de fanzinle e, şekillenmiş bir projeydi o da. Evet, ya yani bu. Şimdi o kadar çok ürün, o kadar üretim var ki e, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz. Dolayısıyla hepsini böyle 25 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Her programda da katılımcılarıma bunu <gülüyor> söylüyorum. Peki bunca yılın kolektif üretim deneyimi ile ilgili kolektif ruhun tanımına dönersek e, veya kolektif ruhun veya eylem kavramının bir simyasını çıkartabilir miyiz? Ya da tanımlayabilir miyiz? Deneyiminiz ne oldu? Yani şebekenin oluşumu bir Anadolu hattı iken İzmir'deki eylemler ve Çanakkale'de kolektif olmanın imkansızlığı üzerine pratikler gibi deneyimlerden sonra sizce kolektif ruhun simyası nedir? Ben özellikle e, 2013'e kadar e, yüksek volümüne devam eden e, çalışmaların daha sonra Gezi Ruhu diye adlandırılan şeyle ilişkili olduğunu dönemin ruhuna cevap verildiği için bu kolektif çalışmanın büyüdüğünü düşünüyorum. Ondan sonra bu parça parça devam etti ama şu anki dönemin ruhu ne yazık bu kolektif dinamiklere çok fazla da izin vermediğini de görüyorum yani. Onda söylemeden geçemeyeceğim. Evet. <gülüyor> Ayperson ne düşünüyorsun? Ya, ya çünkü her şey daha önce de konuşmuştuk ya çevrimiçi olmaya başladı çok bireyselleştik zaten bu pandemi e, daha da işin tuzu bir oldu hani evet. na, sanki zaten yani bir üç beş kişi bir yere gelse orada ne var diye bir, bakılmaya diye başlandı öyle bir öyle bir ruh artık maalesef kalmadı hani geziden de sonra özellikle abi Hı -hı. dediği gibi hani o nasıl tekrar Gelir ne olur hakikaten ben de bilemiyorum hani yani ya, sana, değil, değil, sana bir hani biz bir araç olarak sanattı kullanıyorduk ama o da aşırı bir bir reselleşti artık aslında bir taraftan baktığımız zaman o yüzden hakikaten bilemiyorum gerçekten bilemedim ben de. Peki bu eylemler yani bir Süryalist e, eylem Türkiye sırasında yıkım 2011 miydi? Gerçeklik terör mü? Orada e, forumlar oluşturdunuz değil mi? Bir de ilk defa bir forum kavramı e, çıktı. E, ve sonra Gezi'de de çok deneyimledik aslında o forumları. Bunlar sergileri de yapıldıysa aslında. Forumlar. Bu forumların çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu kolektif ruhun simyasında. Benim için de birey toplumdan daha ka karışık bir varlık aslında ve öncelikle kendi içimizde bir özellik alanımızı ya da devrimimizi deneyimlememiz gerekiyor ki kolektif ruhu idrak edebilelim. Ee, benim inancım da bu yönde. Hatta ellerde kobra grubunun bir hayali vardı değil mi? Böyle şenlikle, eylemlerle e, kocaman bir lunaparka dönüştürmeyi hayal ediyorlardı dünyayı. Paris'te ve ki 68 eylemleri de aslında bir tür bir oyun parkıydı, kocaman bir oyun parkıydı. Eylem dediğimiz de kendiliğinden birdenbire olup Eren aslında. Yani bir tasarlanan bir şey olmuyor ya da bir patlama sonucu ortaya çıkıyor. Evet ne yapacağımız bir şekilde planlanamayacak bir durumda. Kendiliğinden yeniden bir kolektif bir ruh kendi simyasıyla belir verecek belki, bakacağız. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ee, çok sağ olun katıldığınız için Alper, Rafet. Biz teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz. <gülüyor> Dinleyicilerimiz dilerse e, surrealisteylemturkiye.blogspot.com periferikollektif.tumbir.com bağlantılarından daha detaylı bilgiler edinebilirler. Arada dilimiz sürçtüyse affolo sevgili dinleyicilerimiz. Kayıt masasında emeği geçen Robin arkadaşımıza ve prodüksiyon ekibine Açık Dergi'ye teşekkür ederiz. ve Program sonrası Edip Cansever'in Masada masayımış şiirini okumaya gidiyorum. 15 gün sonra 19.30'da Açık Radyo'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.